zorunda kalıyorum. Bir şey daha söyleyeyim hemen bırakayım. Soru sormak isteyenler olabilir belki. Şimdi muhtemelen kaderlerim. Cenab-ı Rabbul Alemin insanda iki mühim merkez yaratmıştır. Bunların birisi gönül birisi de dimağdır. Bakın bunların ne müthiş bir yaratık merkez olduğunu anlamak için derler ki Hatta değerler değil, zamanımız mevcut bunlar. Celalettin'in suyu dinin yazmış olduğu eserlerin sayısı 500 civarındadır. Yani üst üste koyduğu zaman boyunu geçermiş. Bu kadar ilmi alıyor insan beyin insan bimarı. Ve bir çok meşhur bir profesör geçen de bir yata diyor ki Allah insan beynini öyle yaratmıştır ki bugün dünyanın en modern bilgisayarı. İnsan beyni yanında son derece iktidayı kalır. Allah sana öyle bir beyin vermiştir. Bu beyinle Cenab-ı Rabbul Alemine muhatap olmuştur. Onun için aklı olmayan dini var mı? Yok. Dedinin hayvanın mükellefiyeti yok. Seni mükellef yapan, Cenab-ı Rabbul Alemine muhatap yapan sendeki muhakeme gücü, aklın nimetidir. İkinci mühim merkezde de Dünyayı versen Başka bir şey arayan Dünyanın leylasını versen mevlatını arayan Dünyanın güzelliğini önüne sersen Eskimiyen, pörsümiyen, sormayan Bir güzeller güzeli arayan Bir gönül var sende Öyle ki Allah gönül vermiş ki Doyum noktasına geliyor insan, fakat başka bir şey arıyor. Aradığını bulamadı var intihar etmeye kalkıyor. İşte Avrupa'nın derdinde, parası var, zenginliği var, lüksü var, ama gönlün istediğini bulamadığı için intihar ediyor veya da İslam'ı seçiyor. Bu gönü Allah bu gönlle öyle bir muhabbet duygusu yapmış öyle bir kabiliyet vermiştir ki faniye razı olmuyor. Fanilik damgasını gördü mü gönül ondan kaçıyor. Ve bütün o güzellerin ayrılmasından meydana gelen, ortaya çıkan feryatlar ağlamalar insan ruhundaki o ebediyet duygusunun bir çircümanıdır. insan ruhu yaratılışı derinden derine ebed diye bağırıyor ve ebedi yaratan, ezelim ebedi olan Cenab-ı Rasul Alemini gerçek sevgilisinin adıdır. Muhterem Kardeşlerim, işte bu dimağımızın, bu ana merkezin yıldızı, tefekkürüdür. Onun için Cenab-ı Rabbul Alemin وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَا وَاَفِذَ الْأَرْضِ O gerçek asıl sahipleri, o hakiki İnsanlar, aklı ölmeyen, kalbi sönmeyen, yaratılışın temizliğini zayi etmeyen o gerçek insanlar, insan aklını hayretlere sevk eden sevemaların, ardın yaratılışında, ağız ve yapraklarında, çayna sayfelerinde, derin derin tefekküre dalarlar, eserden müessire, sanattan sanatkara, natıçtan nakkaşa intikal ederler. Aklın gidası bu o kafayı bu şekilde. Müşikler bu bize bunu verir. Tatavuf bunu gösterir. Sonra kafi değil. Buna rağmen Mezana Hazretleri diyor ki sadece aklı ile Cenab-ı Rabbul alemine yaklaşmak isteyen muhabbetullah'ta ve mesafetullah'ta ilerlemek isteyen insan Ab edersiniz öyle diyor, o büyük mürşid kamil bakatlığa saplanmış eşya verirler diyor, saplandıkça bakar, bir gönül var, o gönül, o sevgisini, o muhabbet duygusunu güzeller güzeli olan Cenab-ı bu alemini açmadıktan sonra doyması, huzura kavuşması, tatmin olması mümkün değildir. İşte bu gönlünde gıda ihtiyacını, ona uvası şeyi yaptırmakla hedefine gidecek olan zikrullahdır. Allah'a zikretmektir. Fatiha'nın vazifesi budur. Dimağı ve gönlü doyurmak. Kur'an'ın hedefi budur. Sünnetin ana hedefi budur. Cenab-ı Rabbani'nin ayeti kerimede ah Ali İmran suresinde Estaaziminle en kendilerine yediklerini Allah kıyamda ve cûdân ba'ala yanubhem onlar ki ayakta oturdukları yerde, yattıkları yerde yani her halükarda daima Allah'la beraber olurlar zikrullah, Kur'an Kur söylüyor bunu etken, zikir Arasçada hatırlama manasındadır, o birle yakışık olduğumuz zikir zikrin ikinci, üçüncü merkezinde kalır en büyük zikir gönlün, aklın hayal gücünün daima Allah'la beraber olmasıdır. Asıl zikir budur. Onun için kadarı diyor ki, bir an kafir o an kafir diyor. Müslüman Allah'tan kafir kalamaz. Müslüman'ın gönlü, ruhu, hayal gücü, muhakeme gücü daima bütün bu imkanları veren Rabbul Alemin'le beraber olmuş. Zikir. Ve aziz hareketine bakın gene afsat suresinde, sa'udu ya ey gellezina melezkirullaha zikren kesira Ey iman edenler o zikrullaha Allah'ı zikredin. Ama nasıl? Zikren kesira Allah'a çok zikrenin arz değil. <Sessizlik> Cenab-ı Allah'a arz zikretmek nifak alametidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den s.a.v. Ve la yevkırnallah illa felilah Münafıklar Cenab-ı Hak'tı az zikretlerler. Çok zikretmezler. E şimdi Efendim, devamlı Cenab-ı Rabb'ın zikreden Allah'la beraber olan hayaliyle, gönlüyle, ruhuyla, kalbiyle Bu kimseye kalkıp da, he, Efendim bu tarikatçıdır, konusun Cenab-ı da Şimdi bunu, ya bu Müslümanın vazifesidir eğer Senin tarikatçı demiş olduğun takavvuf ehli bunu üst seviyede yapıyorsa Onun elini öp, onun gibi olmaya kal. O İslam'ın ruhudur işte. Sünnetin ruhudur o. Cenab-ı Rabbul Alemin فَذِكُرُونَ Beni anın beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Gençliğin yerinde, sıhhatın yerinde, afiyetin yerinde öyle anda Allah Allah de ki sıkıştığın zaman da Allah sana ey kulum desin ve hiç aklına gelmediği kapıları Ve وَمَنْ جَتَّكِ اللّٰهَ يَجْعَلْدُهُ kim? böyle takva sahip olursa Allah ona hiç bulmadığı çıkış kapıları halkeder çıkış yollara gösterir. İşte bu selam tariflerin e, bizim böyle çok kısa cevap etmeye çalıştığımız tasavvufun esası zikirdir, fikirdir. Bunlar Kur'an-ı sünnetin ana meseleleridir. Kuran ve sünnet baştan sona kadar zikri ve fikri emir eden mahtarla durudur. Bu bakımda tasavvufumuzun temeli İslam'ın temeli olan kitap sünnettir. Kitap ve uymayan hiçbir meştebin, hiçbir meştebin, hiçbir hatıratın bizde yeri yoktur. Zaten hocamız da bunları gayet izah etti. Allah'a ziyazımız vermiş olduğu şu ömür sermayesini Kur'an-ı Kerim'e göre değerlendir dünya mafretin güzelliğini elde etsek süretiyle kâdülü bir imanla çenet okumayı gümünümüzde Allah hepinizden razı olsun. Şimdi. Hocamda bu el-Rahman el Evet, tasavvufla ilgili sorular var. İlgi olmayan, umumi fıkıh soruları var. Başlayalım. Herhalde 34 geçiyor. 4'e kadar zamanımız. Bir soru. Tasavvuf'ta dünyayı terk ve ahirete göre çalışmak esastır buyurdunuz. Biz dünyayı terk edersek... ...bugünkü gibi dünya Amerika'ya kalmaz mı? Ahirete yönelik çalışma içinde... ...dünya işleri de yok mudur? Açıklar mısınız? Diyor. Tasavvufta... ...dünyayı terk... ...ve züht... ...ve ahireti tercih... ...vardır. Ama... Bu terkin manası dünyevi vazifeleri, çalışmaları, hizmetleri, dünyaya ait hayatın çeşitli faaliyetlerini yapmamak manasına değildir. Buradaki terkten maksat Önce dünyanın ne olduğunu söyleyelim. Dünya bir sıfattır Kuran-ı Kerim'de kullanılan. Hayat kelimesini tavsiye için kullanılıyor. El hayatü dünya, yani bize yakın olan, şu anda içinde bulunduğumuz hayat demek, daha nispeten yakın olan hayat. Bunun mukabilinde ne vardır? El hayatü ahire veya el hayatü ukba, yani daha sonra gelen ikinci hayat demektir. Birinci hayat yani şu yaşamımız, ikinci hayat yani öldükten sonra gideceğimiz öbür alem. Şimdi dünya kelimesi şeyde, e, Kur'an-ı Kerim'de böyle sıfat olarak kullanılıyor. Nispeten ötekisiyle kıyas edildiği zaman bize yakın olan ve içinde bulunduğumuz alem ve yaşam demek oluyor. Şimdi biz bu dünya hayatında yaşıyoruz. Burası El Hayatü Dünya'dır. Sonra öbür aleme geçeceğiz. Orası da El Hayatü ahiretidir. Hayat kelimesi hasfedilerek yani keseret-i istimalden düştüğü için, kullanılmadığı için, et dünya ve ahiret denmiş. Yani burada maksat şudur. Biz buraya niçin geldik? liyeblüveküm ah ahsene amela İmtihan için geldik. Allah bizi imtihan ediyor burada. Bu hayat geçicidir, fanidir. Bizim asıl yerimiz öbür alemdir, ahirettir. Biz burada imtihanı başarmaya geldik. Burada Allah'ın rızasını kazanmaya geldik. Bu hayatta, bu yaşamımız esnasındaki işler bu hayata ait muhakkak geçici, fari işlerdir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ben bu dünyada, benim dünyayla ne ilişkim var? Ben bu dünyada atından inip bir ağacın gölgesinde biraz gölgelenen bir suavi gibiyim. O gölgelik işte dünya. Yolcuyum. Altımdan biraz binmişim. Ağacın gölgesinde gölgeleniyorum. Biraz sonra bineceğim. Yine gideceğim. Yani bu dünya bir gölgeliktir denmesi ondan dolayıdır. <gülüyor> Şimdi burası esas değildir. Asıl olan Allah'ın rızasını kazanmak. Ebedi hayatı kazanmaktır. Ebedi hayat sonsuz bir zaman olduğu için ve burası da 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl, nihayet 100 yıl veya 200 yıl veya 9 yıl El Fesenet'in illa hamsine amen buyurulmuş. İsterse 1000 yıl olsun ama muvakkat. Şimdi muvakkat olanın ebedi olana göre nispeti sıfırdır. Yani o onda kıyas kabul etmez. Mümin ahiretini kurtaracak çalışmalar yapacak. Bu dünyayı hedef alıcı çalışmalar yapmayacak. Onun gönlünde yatan aslan, ahiretin saadeti, ahiretin hedefleri olacak. Buraya ait hedefler değil. Ama bu dünyada yaşıyoruz. Bu dünyanın içindeki faaliyetler bu dünyadaki yaşamımızın gereği olan çalışmalar bizim davranışlarımızı teşkil eder. Bu davranışlarımızda Kur'an-ı Kerim'e uygunluğa göre hadisi şeriflere uygunluğa göre sevap kazanımız aykırılığa göre günah kazanırız yani bu faaliyetlerden dolayı sevap günah kazanırız bu faaliyetlerin dışında değiliz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de dışında değil yani o da biliyorsunuz ticaret yapmıştır o da biliyorsunuz harp yapmıştır o da biliyorsunuz elçiler göndermiştir o da biliyorsunuz elçiler kabul etmiştir o da biliyorsunuz çarşı pazarı gezmiştir teftiş yapmıştır nasihat etmiştir. Yani hayatın faaliyetlerinin hepsini yapmıştır ama Allah'ın rızasına uygun olarak yapıp bize bir örnek teşkil etmiştir. Allah-u Teala Hazretleri insanları dinini öğretmek, rızası kazanmak konusunda eğitmek için uygulayıcı bir model göndermiştir. Allah'ın emirlerini o kendi hayatında uygulamıştır. Ticarette, aile hayatında, Efendim, siyasi hayatta ekonomik hayatta sosyal hayatta uygulamıştır bu faaliyetlerin hepsine ait ayetler ve hadisi şerifler vardır onlardan dışarıda kalamayız hayatın içindeki bütün faaliyetlerle biz de iç içeyiz onların hepsi olacak şimdi dünyayı terk etmek demek gönlüne dünyayı hedef olarak almamak demektir dünyayı terk etmeyen ne yapıyor hedef dünya ahireti unutuyor, hesabı unutuyor, efendim cennete veya cehenneme gideceğini düşünmüyor var gücüyle hırsla çalışıyor para kazanmak için veyahut bir ihtirasını tatmin için, bir mevkiye çıkmak için, bir şeyler elde etmek için. İşte yasak olan budur. Yoksa faaliyetler değildir. Zaten Kur'an-ı Kerim'in birçok emirleri bizim dünya hayatımızı tanzim içindir. Mevfa için gelmemiştir, yaşayanlar için gelmiştir. Ve birçok beşeri hükümler vardır. Ailede şöyle olacak. Mirasta böyle olacak. Efendim düşmanla savaşmada ve eiddu lehum mesta min kuvvetin elinizden geldiği kadar kuvvet hazırlayın deniliyor. Demek ki bunu böyle anlamamak lazım. Bunu böyle anlamamanın bir deliliyle şudur ki hem terki dünya vardır hem de terk-i ukba vardır. Terk-i ukba ne demek? Onu düşündüğümüz zaman terk-i dünyanın ne demek olduğu da ispatlanmış olacak. Terk-ül demek yani kişi gaye olarak ahiret sevabı hesabı yapmaktan da kendisini kurtarsın. Şunu yaparsam çok sevap alırım. Bunu yaparsam daha çok sevap alırım. Şu adamın önüne geçeyim de ondan daha çok sevap alayım falan derken bu hesaplar yüzünden bazen kırıcı da olabiliyor. En, en ön safa gez, geçeceğim derken herkesi rahatsız ediyor. Mesela cuma gününde en safta olmak sevap ama insanların omuzlarını köprü edinip de en öne geçmek geçen kimse cehenneme bir köprü yapmış olur kendisine diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki onları ezarlandırmamak lazım. Sevap ama en öne geçmek için ezar vermemek lazım. O sevap kaygısıyla onu yaparsa bir insan ne yapmış oluyor? Ahiret bezirgenliği yapmış oluyor. Yani ahiretin din menfaatini düşündüğü için bazı şeyleri iyi hesaplamadan yanlış iş yapmış oluyor. Onun için büyüklerimiz demişlerdi ki yapacağın işleri yaparken niyetin o kadar temiz olsun, o kadar halis olsun ki dünya menfaati düşünme. Bir. Yani mevki, makam, para, kul, şöhret vesaire. Ahiret menfaatini düşünme. iki. Efendim. Hatta mesela Rabi'ye-i Adeviyye'nin münacatında diyor ki. Yarabbi eğer sen seni cehennemden korktuğundan sana ibadet ediyorsan beni cehenneme at yap. Yap. Ceyir Eğer cennetini istiyorum diye sana ibadet ediyorsan Beni cennetine sokma, mahrum et. Ama ben seni seviyorsam, sırf senin için, sırf senin için rızanı kazanmak için yapıyorsam, o zaman benim muradıma erdir, beni sevdiğimden ayırma, beni sevdiğime kavuştur diyor. Bu işte terk dünya, terk-i ve sırf yani allah Teala Hazretleri'ni sevmek esasıdır. Anlayışın acaba ben yani tasavvufu savunmak için anlayışı böyle mi yorumluyorum? Böyle mi tefsir ediyorum? Aslında böyle değil de ben mi böyle yorumluyorum? Bunun da anlaşılması için bu tasavvufların hayatlarına bakmak lazım. Bilirsiniz tasavvufta en önemli noktalardan bir tanesi helal kazançtır. Ve erbabı tasavvuf hepsi özellikle elinin emeğini yemek için bir meslek sahibi olmuşlardır. Çalışmış, çabalamışlardır. Mesela Şimdi ahmet Yesevi yılı biliyorsunuz Kandesallahu aleyhi ve ahmet Yesevi Hazretleri kayık kaşık yontarmış. Kaşıkları merkebinin iki tarafındaki sepetlere koyarmış, çarşıya gönderirmiş hayvanı. Sahipsiz kendisi tenezzül etmiyor gitmiyor ama kaşık yontarmış. Kaşıkları yaptıktan sonra sepete koyar gönderirmiş, herkes bakarmış beğendiği kaşığı alırmış parasını koyarmış. Merkepte parası konulması gitmezmiş o adamın yanında. <gülüyor> Ama bu yani ister kadar olsun çok yaygın olarak hepimizin yani çok net bildiğimiz bir şey ki hepsi elin eme emeğiyle kazanmışlar, helal lokmayı yemeye dikkat etmişler. Hatta yedirmeye dikkat etmişler. Gürüş, kazan, ye, yedir. Gayreti kazan, kendin helalinden hem kendin ye hem başkalarına yedir. Gürüş, kazan, ye, yedir bir gönül ele getir. Bin Kabe'den yeğlektir, bir gönül imar eder. Bakın şeye, e, Yunus'un sözüne bakın. Çalış çabala, kendin de ye helalinden, başkalarına da ziyafet çek, yedir. Bir takım insanların gönlünü hoş edip, duasını almaya gayret et. Çünkü gönül almak, Kabe imar etmekten, bin tane kâbe yapmaktan daha sevaplıdır diyor. Ve biliyorsunuz, e, şeyle, bizim Akillik teşkilatı vardır, kütüvvet teşkilatı vardır, esnaf teşkilatı vardır. Tasavufa dayalıdır. Hepsinin yani şeyi, e, şeylerin hepsi incelenirse kimse haddattır. Haddat ne demek? Demirci demek. Kimisi efendim attardır. Biliyorsunuz seyredildiğini attar mesela. Attar ne demek? Eczacı. Itırlar, kokular, bir takım otlar vesaire satan kimse demek. Sonra hepsi cihad etmişlerdir. Hepsi cihat etmişlerdir. Efendim Ak Şemseddin'in fatihi efendim FETE şey yapması, sevk etmesi, efendim Şemseddin Sivasi Hazretlerinin müridleriyle katılması, Gümüşhane'li efendimizin Trabzon'da, Batum'da düşmanlarla cihat etmesi, hele hele en meşhuru Şeyh Şamil Hazretlerinin efend Ruslarla yıllarca süren cihadı, hele Alexander benimsen isimli bir Rusun yazdığı ee, Rusya'daki Sofi tarikatları diyor anlatıyor bir araştırması incelemesi var. Rusya'da efendim e, İslam'ı dipdiri tutan ve Ruslara karşı boyun eğme, eğmeyen şey mekanizma, tasavvuf mekanizmasıdır. Onlar sayesinde Müslümanlar benliklerini korumuşlardır diyor. Ayrıca efendim e, böyle eee dünyayı terk edip bir kenarda şey yapıp ondan bundan gelecek sadakayla vesaireyle geçinmek isteyenler hakkında Hazreti Ömer Efendimiz'in bir menkabesini anlatayım. Bu makbul bir şey değil. Başkasından geçinmek. Hazreti Ömer bir gün bakmış birileri kenarda oturuyorlar. Demiş ki ne oturuyorsunuz burada? Asabi ve görevli kendisi. Ne oturuyorsunuz? Demişler ki biz Tevekkül ehliyiz, mütevekkil insanlarız, Allah'a tevekkül ediyoruz, çalışmaya görmüyoruz, işte oturuyoruz, Allah hızgımızı gönderir diye düşünüyoruz. Başını sallamış, onlara demiş, siz mütevekkül değil, müteekkilsiniz, tevekkül ediciler değil, yiyicilersiniz, halkın kâtesine kepçe gibi dalıp çıkıyorsunuz, mütevekkül çalışır, çabalar, bahçeyi sürer, tarlayı sürer, tohumu atar, ondan sonra yani bir afet verme, Efendim mahsulümü bereketlendir diye dua eder. Siz böyle yapmıyorsunuz, doğru yolda değilsiniz diye onları azarlamıştır. Peygamber Efendimiz oturan insanların yanından geçerken çalışmayanlara selam vermediği ancak biraz bir çalışma yapana selam verdiği meşhurdur. El-Kasr-ı Habibullah diye levhalar neşrettik bizim mecmualarda herkes şeye koysun diye yani kes bir ticaretle meşgul olan kimse Efendim Allah'ın sevgili kuludur diye ee, biliniyor. Sonra doğru sözle doğru özlü tüccarın efendim, peygamberlerle, şehitlerle beraber haşr olacağı bildiriliyor. Demek ki çalışmanın her çeşidi var. Bir. Acaba bilimden mi uzak durmak kast edilebilir dünyayı terk etmekten? Hayır. Büyük mutasavuklarının hepsi aynı zamanda büyük alimdir. Hatta mucittir. Yani birçok şeyler ortaya koymuş insanlarda. İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri'nin marifetnamesini alın. Mübarek ansiklopedi gibidir marifetnane. İçinde her çeşit bilgi vardır. Tıp bilgisi vardır. Ferakiyat, astronom bilgisi vardır. Daha başka birçok bilgiler vardır. Yani ne ilimden geri durmuşlardır. Ne çalışmadan geri durmuşlardır. Efendim ne efendim ibadetten geri durmuşlardır. ne başkalarına faydında olacak hizmetler yapmaktan gibi durmuşlardı. Bizim mesela Übeydullah Ahran Efendimizin sözü diyor ki bizim nazarımızda halka hizmet etmek, onlara fayda olacak bir takım bahamiyetlerde koşturmak nazire ibadetten hayırlı olduğu için biz hizmeti özleriz. Nerede hizmet varsa onu yapmaya koşarız diyor. Hasan aktif bir yoldur. Yani böyle terk etmek evet dünyayı terk eden mistikler var ama ...onlar İslam mistikleri değil... ...onlar Hristiyan mistikleri... ...karıştırmayalım... ...dünyayı terk eden... ...dağ başlarına çekilen... ...sadece ibadetle meşgul olan... ...hangi kalbin mistikleri... ...mutasavvıfları yani... ...Hristiyanlar... ...dağların başlarına çekilmişler... ...ruhbanlığı... ...tercih etmişler... ...evlenmemişler... ...manastırlara kapanmışlar filan... ...bizde öyle değil... ...bizde meslek vardır... ...çalışma vardır... ...ilim vardır... ...hepsi vardır ama gönüllerine dünyayı gaye olarak sokmamışlardır. Gaye bu dünya hayatı değildir. Gaye Allah'ın rızasını kazanmaktır. Yüksek bir gayedir. Onun için demişler ki büyükler dünya bir deniz gibidir. Derin, dipsiz, engin bir deniz gibidir. Gönül de bir gemi gibidir. Bu gönlün içine bu denizin suyu girmemeli. Yani dünya gönlün içine girmemeli. Girerse gemi deryada batar. İçine hiç dünya girmeyecek. İsterse dünyada yüzsün ama şey yapmayacak. Onun için büyük mutasavvuflardan, sahabeden hatta peygamberlerden zengin insanlar vardır. Hükümdar olanlar vardır. Süleyman Aleyhisselam'ın şeyini biliyoruz. Efendim Ebu Bekir Sıddık Efendimizin zenginliğini biliyoruz. Evliya Allah'tan bir takım kimselerin zenginliğini biliyoruz. Zenginlerdir onları Allah yoluna sarf etmişlerdir. Paralarıyla, mallarıyla, canlarıyla çalışmışlardır. Bu soru bir bakıma iyi oldu. Yani karıştırıyor millet. E, mistikleri okuyorlar. Efendim, Hint mistiklerini okuyorlar. Hristiyan mistiklerini okuyorlar. efendim, Daha başka kavimlerin böyle şeylerini okuyorlar. Müslümanların mistikleriyle karıştırıyorlar. Müslümanların mütasavvuflarıyla. Ben böyle tasavvuf tarihinde böyle oturup da veleşten yaşayan şey görmedim yani. Hiç öyle bir şey görmedim. Ve e, şununla söyleyeyim, birisi de yine aynı şeyi e, yazmış uzun uzun. E, zaten fedakarca ve vefakarca ve hiçbir şeyden korkmadan çalışmak ancak terki dünyayla mümkün olur. Dünya seven insan cihada gidemez. Dünya seven insan malını Allah yolunda veremez. Dünya seven insan dünyaya dalmış olan insan dini hizmetleri yapamaz. Toplantılara gerek gelemez. Yani hiçbir şey yapamaz. Feralar insanların dişi. Onun için nerede büyük bir dini hizmet, nerede büyük bir dini gayret, nerede büyük bir gelişme varsa, fakar sanız altında. ...sapa sağlam, dünyayı gönlünden çıkartmış... ...sırf Allah rızası için çalışan insanlar vardır. O yükü kaldıran, götüren o insanlardır. Terki dünya olmadan cihat da olmaz. Terki dünya olmadan hizmet de olmaz. Terki dünya olmadan fedakarlık da olmaz. Terki dünya olmadan İslam'ın ilerlemesi de olmaz. Efendim şimdi tarikat zamanı değil, hakikat zamanı sözü çok yaygın, çok soruluyor. nefis terbiyesinin zamanı hiçbir zaman geçmemiştir. Hiçbir zamanda geçmez. Hiçbir zamanda iptal olmaz. Zaten tarikatın da insanı alıp yetiştirip götürdüğü nokta hakikattır. Tarikatın dört merhalesi vardır. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Sonunda ulaşılacak olan nokta marifetullah'tan geçip hakikate ulaşmaktır. Yani insanı kamil olmaktır. Onun için Şimdi talimat zamanı değil, sözü merdivensiz üst kata çıkmak gibi bir şey olur. Yani, yani iyi hakikat zamanı ama üst kata nereden çıkacağız? Yani hangi usulle çıkacağız? tamam yani iyi yetişmemiş insanlardan şikayet ediyor imam e, Adil Merdivi diyor yani biz Hindistan'da, Pakistan'da çok gördük. Bir insan iyi yetişmemişse ondan onun cihadından da hayır gelmiyor diyor. Naatsız insandan kamil iş çıkmaz. Onun için mutlaka bu terbiyeyi görmesi lazım. Nerede görür, nasıl görürse görsün, anla mescini yenmesini öğrenmesi lazım. Tabii <Gülüyor> vahdeti vücudu sormuş bir kardeşimiz. Vahdeti vücudu şu kadar söyleyeyim, daha fazla söylemeye zaman müsait değil. Belki akşam sohbetlerinde biraz açıklamak mümkün olur. Vahdeti vücudu, tasavvufu bilmeyenler ne sorsunlar, ne konuşsunlar. Çünkü insan bilmediği halleri ve makamları anlayamaz. Anadan doğma bir körü düşünün. Kırmızıyla mavinin zevkini ve farkını anlayabilir mi? Yeşili, sarıyı anlayabilir mi? Anadan doğma kör. Renkleri hiç görmemiş ki. Onun için bilinmeyen bir makamdan ötekiler söz etmesin ya gıybet eder ya iftira eder ya reddeder ya bilmeden yanlış bir şey kabul eder tatsın yaşasın ondan sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki ben de bir ara vahdesi vücut neşesine geldim o hali, o duyguyu hissettim ee, seyri sülükümde ama sonradan Allah'ın lütfuyla o noktadan da geçtim anladım ki vahdeti vücut değil, vahdet-i şuhut var, vahdet-i küsut var diye şey söylüyor. Yani onun bir e, seyret sürükle zikirden hasıl olan bir neşe olduğunu ve insanın kendisini tamamen kaybettiğini, yok olduğunu efendim, e, ancak allah Teala Hazretlerinin varlığını bütün kuvvetiyle hissettiği zaman hasıl olan bir duygu olduğunu söylüyor. Onu anlamayanlara anlatmak zor oluyor. Yani zordur hakikaten. Ya gelsinler, girsinler şeye halbete, kırk gün çalışsınlar, efendim, o zikirlerin o günden güne efendim, insanda asıl ettiği zevkleri neşeleri duysunlar ya da sormasınlar çünkü söylencede anlaşılmaz. Ama yani şunu demek istiyorum ki o zahsıların müdafasını yapan büyükler var yani biliyorlar onların durumlarını. ...yanlış olmadığını söylüyorlar. Dışarıdan bakan insanın gördüğü gibi değildir zaten onların söylediği sözler. Tasavvuf ehli bu zamanda çalışmıyor, cihad etmiyor, Emre i maruf, ney yapmıyor deniliyor. Bunu açıklar mısınız? Ben böyle bir sözü duymadım çünkü kimse söyleyemez. Birileri bizim duymadığımız yerlerde söylüyorlarsa erbabı tasavvufu faaliyetlerine baksınlar. Yapıyorlar mı? Yapmıyorlar mı? Çalışıyorlar mı? Çalışmıyorlar mı? Ondan sonra ellerini vicdanlarına koysunlar. Yahu hakikaten öyle değilmiş desinler. Yani çalışıyorlarmış desinler. Bakın şimdi biz bir tasavvuf erbabı şahsiyetiz. Üniversiteden emekli bir profesörüm ben. Hocamız emretti diye bir vazifenin yükünü çekiyoruz. Ne yapıyoruz? Kâhide vaaz ediyoruz. Yahya hocamız da vaaz ediyor. Efendim Ali Rıza Temel hocamız da vaaz ediyor. 4 tane 5 tane dergi çıkarttık. 10 senedir, 11 senedir dergileri bayrağı yere düşürmeden devam ettiriyoruz. Yani emr-i ne nevi münker gerçekleri anlatalım, şey yapalım diye. Çeşitli müesseseler kurmuşuz yüzlerce, muhtelif illerde, ilçelerde şu toplantıyı tertip eden dernekler bizim derneklerimizdir. Bakın çevre derneği ve kültür derneği diyoruz. Çevreyi seviyoruz. bozulmasını istemiyoruz. Tarihi, tarihi çevre, kültürel çevre, tabi çevreyi korumak istiyoruz. Ağaç dikme kampanyalarımız var. Orman tesis etme çalışmalarımız var. Çorak arazileri ağaçlandırmak istiyoruz. Çocukları yetiştirmek istiyoruz. Kadınlar için derneklerimiz var. Mal Hatun Derneği kadın derneğidir. Ünit Emre Derneği erkek derneğidir hanımların da aktif hale gelmesini istiyoruz, çocukların yetişmesini istiyoruz efendim, e, hayır topluyoruz, hayırları fakirlere e, Efendim ulaştırmaya çalışıyoruz fakirlerin efendim, mazlumların, mağdurların yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz yani tabi bunları belki söylemek de doğru değil ama yüz küsur derneğimiz var radyo ve televizyon çalışması yapıyoruz, efendim, neşfiyat yapıyoruz Allah aşkına söyleyin. Bakalım yani... ...daha başka bir şeyler varsa onlar da yazın gönder de da yapalım. Yapmadığımız bir şey söyleyin. Şey yapalım. İnsan kendisini düzeltmedikçe başkasına tebliğ yapabilir mi diyor. İkinci soru olarak kardeşimiz. Bu bir ince meseledir. Elbette... ...kendisini mümkün olduğu kadar düzeltmiş olması lazım ondan sonra meseleyi bilmesi lazım başkasına eğit edilsin. fakat kemalatın nihayatı olmadığı için yani olgunlaşmanın yetişmenin sonu var mı ben yetiştim artık burada durayım denilir mi denilmez binaenaleyh her mütevazı kamil insan ben daha olmadım diye kenarda durabilir yani bir şey söylemeyiz ben kenarda dur durayım diyebilir halbuki devir o devir değildir yanında biraz ilmi olan bilgisi olan kimsenin İlmini, bilgisini söylemesi Allah'ın yoluna elinden geldiğince hizmet etmesi gerektiği devlettir. Onun için Allah'a sığınarak kendisinin de kusurlarını Allah'a affetsin diyerek yine doğru bildiği şeyleri yapacak. Aksi takdirde bunu bir kaide olarak katı bir kaydı olarak koyarsak herkes haddini bilen herkes kenara çekilir. Orada haddini bilmeyenler kalır. Onlar da işi berbat ederler. Herhalde zaman doldu. Dört oldu. On dakika ancak boşalma zamanı var. Müsaade o kadarmış. Ben bu kağıtları muhafaza ediyorum. Şöyle olabilir. Belki dergide bazılarını cevaplandırabiliriz. Dergilerimizde. Belki sohbetlerimizde cevaplandırırız. Mahmut kusurumuza bakmayın. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm <ederim>. Şimdi değerli izleyicilerimizle birlikte alıyoruz. Bu saatlerde